Ve Özdeş Özbay. Size merhabalar. İkim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Ucan Sormaz. Ben Özdeş Özbay. Ve dinleyicimiz destekçimiz Nuran Embiya da çok teşekkür ederek başlayabiliriz. Bugünün önemli haberi iklim için programının ve Türkiye için de önemli haberi gençlerden aralarında programcımız da bulunan Atlas Sarıfonunda bulunduğu gençlerden Türkiye'de ilk defa olarak hem Cumhurbaşkanlığına hem de Çevre Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanlığına dava açılmış olması konu gelecek hakkımızı koruyun. Yani iklim aktivisti üç genç Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması kapsamında sunmuş olduğu iklim hedefinin yetersiz olması nedeniyle hukuki yollara başvurarak gelecek haklarının korunması için Erdoğan'a ve çevre şey ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na dava açtılar. Cumhurbaşkanlığı'na ayrı, Çevre Bakanlığı'na ayrı <gülüyor> ve Atlas Zarafoğlu Programcımız da biliyorsunuz 16 yaşında Ela Naz Birdal 17 yaşında ve Seren Anaçoğlu da 20 yaşında. Türkiye'nin iklim hedefi olarak sunmuş olduğu güncellenmiş ulusal katkı beyanının yetersiz kaldığını ve bunun bir iklim eyleminden ziyade iklim eylemsizliği olduğunu öne sürerek inaction deniyor İngilizce'de. Gerek Cumhurbaşkanı'na gerekse de Çevre Bakanı'na dava açıyorlar. Bu beyanın hazırlanmasında şeffaf, yani Türkiye'nin e, ulusal katkı beyanı deniyor ona. E, bu beyanın hazırlanmasında <gülüyor> şeffaf bir süreç işletilmedi diyorlar. Bunun altını çiziyorlar ve Türkiye'nin bilimsellikten uzak, etkisiz ve yetersiz, yeterli olmayan iklim kriziyle mücadele hedefi bunun iptal edilmesini ve yenilenmesini talep ediyorlar. Gelecek haklarını savunan gençler ayrıca Change.org'da da iklim davası adresinde bir imza kampanyası da başlatmış durumdalar. Son baktığımda 300'ün üzerinde 400'e yakın bir imza vardı. Ve burada eee Dünyada bu davanın benzeri olarak açılmış birçok iklim davası da mevcut olduğunu da hatırlatıyorlar haberde. 6 Portekizli gencin mesela açtıkları davayla <gülüyor> Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 33 ülke hakkında şikayette bulunduklarını ve sos konusu ülkeleri de sera gazı emisyonlarını atmosfere saçılan atmosferde konsantre olan karbondioksit, metan ve diğer azot oksit gibi küresel ısıtmaya yol açan gazları salımını azaltmamakla suçluyorlar. Yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi UNF-CCC sekreter da sunmasının ardından bu Türkiye'nin e, ulusal katkı beyanını bu beyan ne yazık ki bir sera gazı emisyonu azaltımı değil, artırım taahhüdü diyorlar. Yani gerçekli, gerçeklik durumunun tam tersinde, tersine olduğunu da söylüyorlar. Türkiye bir iklim afetleri ülkesi ve biz gençler olarak daha güçlü iklim hedefiyle geleceğimizin güvence altına alınmasını istiyoruz diyorlar. Ve Paris anlaşması kapsamında emisyonlarla aldığı kararla ilgili olarak da iklim davasının ilk açılan ilk iklim davasında öncüleri oluyorlar. İlginç bir durum ya bu hukuk güvenliği programında da konuşmuştuk bunu daha önce de dünyadaki bu özellikle de zaten bir miktar artmakta olan davaların daha da artacağını 2023 yılı içinde Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya bu fosil yakıt şirketleri aleyhine ve özellikle de hükümetlerin e, baatlerini yerine getirmeyen yürütme organlarının aleyhine davaların çoğalacağını da konuşmuştuk. Nitekim şimdi ilk defa da Türkiye'de de e, İlk iklim davası açılmış oldu 3 genç tarafından. İklim Kuşağı Konuşuyor programının yapımcısı da 16 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu da aralarında. E, i̇sterseniz biraz da şeye bakalım. 11 yaşından beri iklim aktivisti olan Atlas Sarrafoğlu iklim davaları hakkında e, nasıl bir açıklama yapmış Özdeş sende de Çok, çarpı, çok çarpıcı sözleri var. E, dünyadaki bu yaştaki gençlerin e, akılları, zihinleri çok berrak bu konuda Ömer abi. Benim dikkatimi çeken şey bu. Çok netler e, ve geleceklerinin büyükler tarafından çalındığını düşünüyorlar. Bu yüzden de biraz da öfkeliler tabii ki. Ee, Atlas'ın bu sizin okuduğunuz metnin devamındaki sözleri de çok çarpıcı ee, Özde şimdi devam eder ama ben bir cümlesinin altını çizmek istiyorum Ben büyüklerimden daha farklı bir dünyaya geldim diye Böyle böyle başlıyor sözlerini ee, Bunu da dünyanın her yerinde gösteriyorlar ee, Özellikle Z kuşağı diyoruz galiba bu gençlere ee, bu kuşak e, dünyanın her yerinde farklı bir dünyaya geldiklerini ve farklı bir dünya istediklerini, e, farklı bir gelecek istediklerini her fırsatta altını çizerek duyuruyorlar. Yetmiyor, dünya çapında eylemler yapıyorlar. Ben de uzun süredir Türkiye'de ne zaman inisiyatifi ele alacak diye merak ettiğim bir kitleydi işin açıkçası. Bugünkü bu haber son derece umut verici ve mutluluk verici oldu benim için. Onu da belirtmek istedim araya gelin. Evet. evet. Atlas'ın söylediği cümleler şöyle. 11 yaşından beri iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu ilk bu iklim grevlerinin çağrısını yapanlardan Türkiye'de. Sen de dediğin gibi Yücel ben büyüklerimden daha farklı bir dünyaya geldim demiş Atlas. Birbirini tetikleyen bir sürü felaketin içinde kalmış bir dünya bir varoluş krizi bu kendi elimizle gezegenimizi yakıyoruz fosil yakıtların kullanımı çok uzun zaman önce bırakılmalıydı ama hükümetler ve büyük şirketler sahip oldukları güç ve parayı İnsanlığın geleceğine tercih ettiği sürece bu krizin önüne geçebilmek mümkün olmayacak demiş. Ben bir iklim aktivisti genç olarak Türkiye'nin çok geç imzaladığı Paris Anlaşması'na uygun olarak emisyonların düşürülmesini istiyorum. Çocuklar ve gençler iklim krizine sebep olmadığı halde şu anda en büyük risk altında olanlar aslında. Dolayısıyla çocuk haklarının da hiçe sayıldığı bir ortamı kabul etmiyorum demiş. Bizlerin bu ülkenin geleceği diye bahsettiğiniz gençlerin geleceğini mahvediyorsunuz. En çok Türkiye'yi tehdit eden iklim krizine karşı resmen hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu sebeple Türkiye'nin daha güçlü bir iklim hedefi e, vermesi için davacıyım demiş. Sonra da diğer e, zaten aktivistlerin davacı gençlerin e, açıklamaları var. Evet ben de burada Zandar. ufak bir düzeltme yapayım pardon. Yani Türkiye'nin çok geç onayladığı yani Paris Anlaşması 2015'te e, yapıldığı sırada imzalamıştı Türkiye. Ama imzalamakla taraf olmak arasında yani onaylamak parlamentosundan geçirip evet. yürürlüğe koyması arasında önemli bir fark var. Ve şimdi Türkiye son dakikada yani 6 sene sonra... Birleşmiş Milletler iklim zirvesi yapıldığı zaman Cumhurbaşkanı gidip orada konuşma yaptığı sırada açıkladığı yani 6 yıl gecikmeyle onayladığını belirtti ve sonradan da parlamentodan onaylandı. Ama... Hatta bir takım bütçeler bütçe sözü verildi Türkiye'ye <gülüyor> yani o, o koşullar altında imzalamıştı. Evet evet. Evet devam edelim isterseniz Seren Anaçoğlu da hem Avrupa Birliği İklim Elçisi hem de Hukuk Fakültesi öğrencisiymiş kendisi. Ve dava, neden davacı olduğunu açıklıyor. Ee, Yüce sende var ister, okumak ister misin? Tabii e, yine çarpıcı sözleri var Seren Anaçoğlu'nun da. Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele kapsamında yayınladığı ulusal katkı beyanında emisyon azaltım taahhütlerinden ziyade 2030'a kadar %30'dan fazla artış sözü var. 2053 yılında karbon nötr olacağını ifade eden Türkiye'nin 2053'e kadar karbonsuzlaşmayı hayran nasıl hayata geçireceğine ilişkin tutarlı ve bilimsel yol haritası da yok. Kömürden ve fosil yakıtlardan çıkış tarihi yok. And as maden sektörlerinde etkili iklim eylemi planı yok. Ama ne yazık ki kömür ve maden lobisinin var olmayı ve bizi zehirlemeyi sürdüreceği bir sistem var. Gençler için gelecekte daha çok işsizlik, kirlilik, iklim afetine savunmasızlık var. Biz gençlerin ve çocukların yaşam hakkının, gıda, su, hava gibi temel haklara erişim haklarının kısıtlanması, hatta ortadan kalkması tehlikesi var. Bu sebeple gelecek e, hakkım için davacıyım şeklinde e, açıklamalarda bulunmuş. E, yine, evet yani çok tem, temel haklar meselesi üzerinde dur, duruyor olması altını çiziyor olması önemli. Yani yaşamak en temel hak e, gıda su ve ha, temiz hava hakkı gibi. Yani yeme içme hayata kalmanın temel unsurları bunlar zaten ve bu temel haklara erişim hakları kısıtlanıyor hatta ortadan kalkması tehlikesini altını çizerek söylüyor işaret ediyor. Burada bir de samimiyetsizlik de altını çiziyor biz de onu programımızda sık sık ifade ediyoruz Ömer abi açıklanan hedeflerin. Ee, ve açıklanan eylem planlarının birbiriyle uyumsuzluğu ki bu çok önemli iklim kriziyle mücadelede. Bir yandan 2053 yılında sıfırlayacağım diyorsunuz ama öte yandan bu yönde gerçek bilimsel ve etkili adım e, atmıyorsunuz bir türlü. Ee, bunun altını çizmişler. Ee, e Doğalgaz şimdi Karadeniz doğalgazı kullanıma sokuldu Gabar'da. Türkiye'nin ihtiyacının %12'siydi galiba. Ona denk gelecek bir... Kabardaki de gaz değil galiba şey Petrol, değil mi? Petrol tabii tabii. Petrol, 3, Petrol yani. Bulunduğu açıklandı. E, kömürden zaten vazgeçilmiyor. Bir de üstüne nükleer yapılıyor. Yani böyle koşullar altındayız. Bir de şu da zaten en başından beri eleştiriliyordu. Artıştan azalış. Yani bunun kendisi bile zaten çok... Komik aslında yani ben e, kirleteceğim yani daha doğrusu karbon salacağım ama tamam tamam daha az salacağım demiş durumda Türkiye. Yani. Evet artıştan azalış ona da zaten avukatları Deniz Bayram da açıklıyor. Ama isterseniz ondan önce de Ela Naz Birdal'ın da ne dediklerini genç aktivistlerinden üçüncü de Devam edelim isterseniz Ömer abi yazılacağım. Tamam lütfen. Sözlerine Ela Naz'ın da. Ee, yine genç iklim Elan As şunları söylemiş bu davayla ilgili açıklamasında iklimin krizi küresel bir kriz ve bu mücadelede herkesin üstüne düşen önemli görevleri var. Tüm ülkelerin ellerini taşın altına koyması gerekiyor ki ortak hedefe bir buçuk derece hedefine birlikte ulaşalım. Ee, yani daha <gülüyor> maalesef ee, Elan hayal kırıklığına uğradığı nokta burası. Ee, bir buçuk hedefine ulaşmanın e, şimdiden hayali olduğuna ilgili kurumlar açıklıyorlar. Ama devam ediyor Elanaz ee, Ara hedef belirlensin. Kömürden çıkış tarihi açıklansın. Gerçek bir azaltın taahhüdünde bulunulsun. Bilimsel yöntemlerle Türkiye'nin karbonsuzlaşma politikası belirlensin ve bağlayıcı hukuk kuralları haline getirilsin. Biz iklim kriziyle mücadele etmek, kendi geleceğimizi garanti altına almak için bu davayı açıyoruz ve e, Change.org e, iklim davası adresinde başlattığımız imza kampanyamızı tüm genç arkadaşlarımızın da desteğini bekliyoruz e, imza kampanyasına. Karbonsuz bir gelecek için davacıyım diye sözlerini noktalamış. Evet avukatları Deniz Bayram da önemli bunu tamamlayıcı açıklamalar yapıyor ona da bir iki cümleyle yer verelim. Yani Paris İklim Anlaşması'nın bir buçuk derece sıcaklık artışı tavan hedefinin gerçekleştirilmesi tüm taraf devletlerin yani küresel emisyonlarından tarihsel sorumlulukları ölçüsünde açık anlaşılabilir ve bilimsel olarak temellendirilmiş yöntemlerle hazırlanan sera gazı emisyon salım azaltımı yönünde karar vermeleri ve uygulamalarına bağlı Türkiye'nin hangi bilimsel yöntemlerle yapıldığına dair belirsizlik var. Sera mevcut sera, sera gazı artırım karar veriyor diyor. Yani kömür gibi fosil yakıtlardan çıkış konusunda tarih yok, belirlenmemiş. 2030 ve 2038 yıllarını hedefleyen yüksek karbon emisyon artırımı ve 2053 gibi net sıfır kararıyla da uyumlu değil ve çelişkiler taşıyor diyor. Yani tarih belirlenmemiş olması. Son yıllarda iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri yaşama e, sağlık gıda ve suya erişim gibi temel insan haklarını temel hakları ihlal olarak yoğunluğunu artırdığına da tanık olduk bu iklim değişikliğinin. Bu davanın aciliyeti de Türkiye'nin bilimsel verilerle savunabildiği bir iklim planını sunmasının ve gelecek kuşakların insan haklarının korumasının aciliyetinden kaynaklanıyor. Ve şöyle bitirmiş açıklamasında Avukat Deniz Bayram dünyanın dört bir yerinde, yerinde çocukların gençlerin açtığı iklim davaları bize devletlerin suçu ve sorumluluğu birbirine atmayı bırakıp sorumlulukları ölçüsünde hakkaniyetli açık bilimsel ve hukuken belirli iklim planları yapmaları gerektiğini gösteriyor. Bu dava sürecinde ortaya çıkacak olumlu bir karar sadece Türkiye için değil, özellikle tarihsel emisyonu yüksek olan ülkelerin iklim taahhütlerini daha da hırslı ve kararlı hale getirmesi yönünde pozitif bir etki oluşturabilir diye bunun uluslararası boyutuna da dikkat çekiyor yani changeorg'da da yani bu Türkiye'de ilk defa oluyor. Cumhurbaşkanı ve Çevre Bakanlığına Biz dava açılması. <gülüyor> yani biz iklim aktivisti gençler dava açtık çünkü Türkiye'nin iklim iklim anlaşmasında sunduğu hedefin yetersiz olması doğrudan bizim geleceğimize etkiliyor diyorlar. Change.org'daki şeyde metinde bu haklı davamızda yanımızda olmak için lütfen imza kampanyamızı imzalayın diyorlar. Ve yani iklim krizinin devam etmesi uluslararası hukuk alanında en temel birçok metni de tehlikeye düşürüyor. Yani anayasa, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında güvence altına alınmış olan pek çok hakkı da ihlal ediyor yani bunlar hangileri yaşama hakkı nesiller arası eşitlik hakkı özel hayatın korunması hakkı sağlık hakkı kültürel haklar maddi ve manevi varlığımızı geliştirme hakkımızı diyorlar sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkımızı eğitim hakkımızı çalışma hakkımızı ve sağlıklı gıda ve suya erişim hakkımızı ihlal ediyor diye on madde halinde Toplamış durumdalar bunu ve bizler Türkiye'nin bilimsel temeli olmayan ve gerçekte bir sera gazı artırım kararı tırnak içinde söylüyoruz bunu olan hedefine insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açıyoruz. İklim değişikliğinin bir buçuk derecede durdurulması insan hakkımız ve karar alıcılar biraz şunu da soruyorlar. İklim kriziyle mücadele etmediğimiz için bizim geleceğimizi neler bekliyor biliyor musunuz diyorlar ve şunları saymışlar kuraklık seller orman yangınları gıda krizi kirli hava ormansız bir Türkiye yani bu ülkenin geleceği diye bahsettiğiniz gençlerin geleceğini siz kendi ellerinizle mahvediyorsunuz diyorlar Change.org'daki kampanyada. En çok Türkiye'yi tehdit eden iklim krizine karşı resmen hiçbir şey yapmıyorsunuz. İktidarda olduğunuz süre boyunca yani yıllardır uluslararası iklim zirvelerine katılıyor. iklim müzakerelerinde bulunuyorsunuz. Buna rağmen sayenizde Paris İklim Anlaşması'nı onaylayan sondan 6. ülke olduk diyorlar ve Neleri yapmıyor? Emisyonlardan azaltım taahhüdü yok. 2053'te karbon nötr olacağını ifade eden Türkiye'nin 53'e kadar, 2053'e kadar karbonsuzlaşmayı hala nasıl hayata geçireceğine dair bir yol haritası da yok, tutarlı ve bilimsel. Kömürden fosil yakıtlardan çıkış tarihi yok. Enerji ve maden sektöründe etkili iklim eylem planı yok. Diyorlar birçok yokları da saydıktan sonra da şunu söylüyorlar iklim krizi evimizde iklim afetleri evlerimizi yıkıyor bizi evsiz bırakıyor gıdaya suya erişimi kısıtlıyor ancak Türkiye'nin uyum planları da iklim kriziyle mücadele etmeye yetmiyor. Yani Türkiye'nin iklim krizinden bizleri korumak için uyum planı da yok diyorlar uluslararası bir metin halinde ve neler var? İşte bir de yoklardan sonra mevcutları da saymışlar. Kömür ve maden lobisinin var olmayı ve bizi zehirlemeyi sürdüreceği bir sistem var. Bir belirsizlik var. İki, gençler için gelecekte daha çok işsizlik, kirlilik, iklim afetine karşı savunmasızlık var. Üç, biz gençlerin ve çocukların yaşam hakkının gıda su hava gibi temel haklara erişim haklarının kısıtlanması hatta ortadan kalkması tehlikesi var 4. Ve sonuç olarak da o çok temel sloganı da tekrarlıyorlar iklimi değil sistemi değiştirin ve ara hedef belirleyin kömürden çıkış tarihi ilan edin gerçek bir azaltım taahhüdünde bulunun bilimsel yöntemlerle Türkiye'nin karbonsuzlaşma politikasını belirleyin ve bağlayıcı hukuk kuralları haline getirin diyorlar. Oldukça önemli ve öncü bir. yani abi, bir Çok önemli şey değil şey. mi Ömer abi yollar yataları gençlerin. Yani evet. şu söyledikleri üç kişi üç tane genç insanın söylediğini yapsak aslında iklim kriziyle doğru mücadeleyi yapmış olacağız. Evet. Doğru yani... ve elektrikli mücadeleyi yapmış olacağız. Ben birkaç şey daha ekleyeyim. Yani evet, ben, ben... E, bu e, yaştaki insanlarla çok konuştum. E, hem e, haber yazmak, hem ne düşündüklerini hem makale yazmak, hem haber yazmak, hem ne düşündüklerini biraz merak ettiğimden ve bununla ilgili biraz araştırmalar da okumuştum. E, yani Şöyle çok net ve özet bir şey söylemekte fayda var. Ee, biz hani böyle iklimi değiştiriyoruz, yaşam biçimimizle, böyle gezegeni değiştiriyoruz ya. Gençler de çok hızlı değişiyor. Yani benim konuştuğum gençlerde herkes hedefini değiştirmişti. Hemen hemen hepsi hedefini değiştirmişti. İşte bir tanesi mühendis olmak istiyorken karar değiştirip, hukukçu olup iklim kriziyle mücadele eden bir... E, e, e, Hukuk Avukat. insan olmak istiyordu. Bir başkası işte sanatçı olma hayali varmış ama bu dünya ve bu insanlar benim bu hayalimi gerçekleştirmeme müsaade etmeyecek deyip biyolog olmaya karar vermişti. Bir başkası işte yine hayalinden ve hedeflerinden vazgeçip yine bu konuyla ilgili topluma ve gezegene faydalı olacak bir şeyi kendince yapma yoluna girmişti. Bu böyle uzayıp gidiyor. İngiltere'de yakında yakın zamanlarda yapılmış bir araştırma vardı. Gençler arasında bir araştırma vardı. Bu Eko Anksiyete dediğimiz yeni bir hastalık ortaya çıktı. Bunun Bu da şey doğaya karşı yapılan haksızlıkları ve zulmüleri görüyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Bir şey yapamıyorsunuz ve bunun sizde neden olduğu Psikolojik rahatsızlıkları tarif ediyor. Eko anksiz diye de dediğim şey. Ee, gençler arasında bunun çok yoğun olduğunu e, ortaya koyuyordu bu araştırma. Yine psikologlarla ve e, ilgili uzmanlarla yapılmış bir araştırmaydı. Başka bir araştırma gençlerin artık kendine partner seçerken, eş seçerken iklim konusunda ne düşündüğüne çok önem verdiğini ortaya koyuyordu. Yani Bizim e, baktığımız gibi bakmıyorlar artık başka bir dünyanın insanlar derken biraz da böyle şeyleri kastediyorum. Mesela iklimle ilgisi yoksa karşılaştığı insanın çok hoş ve çekici biri olmasına rağmen kendisine karşı tercihini o yönde kullanmıyormuş artık gençlerin önemli bir bölümü. E, ayrıca e, bu... E, Tüm e, sorumluluk alma konusunda iklim sorumluluğu alma konusunda da yine bu kuşakta giderek artan bir inisiatif ve artan e, bir de öfke var aslında alttan alta gelen çünkü bir mücadele var ve bu mücadeleye karşı da duyarsız olan e, aslında o mücadelede birlikte olmalarını hayal ettikleri ama e, duyarsız olan duyarsız olduğu gibi de tam tersine mücadelelerine zarar veren iklim krizinin etkilerini arttıracak. Her şeyi yapan ama ön, yeterli önlemleri almayan insanlara duyulan bir de öfke var. Ee... Evet yani mesela şey de diyorlar yani en çok Türkiye'yi tehdit eden iklim krizine karşı resmen hiçbir şey yapmıyorsunuz açıklamasını yaptıktan sonra da iklim kriziyle mücadele için önce %20 en sonunda %41 artıştan azaltım, artıştan azaltım taahhüdü vererek belirsiz bilimsel olmayan ve şeffaflıktan uzak bir hedefle sınıfta kaldınız diyorlar. Yani bunu Cumhurbaşkanlığına ve çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığına söylüyorlar. Sizin senaryonuza göre Türkiye 2038'e kadar <gülüyor> emisyonlarını artırarak iklim kriziyle mücadele edecek diye bir ünlem koymuşlar. Bu kötü bir şaka olmalı. Eğer değilse biz gençler diyorlar Türkiye'nin iklim eylem planının değişmesini bilimsel anlamlı ve güçlü bir hedef konulmasını sağlayacağız Biz gençler sağlayacağız diyorlar ve kampanya change Org iklim davası adresinde görülebiliyor Yani şunu da belirtmeliyiz bütün dünyada da yeniden şimdi bütün e, e, Portekizde başta olmak üzere boykotlar ve davalarla devam eden çok, işgallerle de devam eden bir mücadele var Yani çok yeni de bir kitap çıktı Not Too Late daha çok geç değil diye Rebecca Solnit ve Telma yang Lutuna Tabua'nın birlikte hazırladıkları editing, editörlüğünü yaptıkları çok yeni ve önemli bir kitap var Orada da bir, biz de yeni yayın döneminin broşüründe de bunu bundan yararlanarak birçok alıntılar yapıyoruz. Yani yeni cesur yeni dünya yaratmalıyız. Yani hepsi iç içe ve kökünden birbirine bağlı olan korkunç üçlüyle yüz yüzeyiz. İklim, demokrasi ve barış krizlerini aşıp hepimizi diriltecek olan geleceği yaratmalıyız diyoruz biz de broşürümüzde. Muhtaç olduğumuz kudrette damarlarımızda akan cesaretten ibaret. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olmalı ve cesur yeni dünyayı yeniden el birliğiyle yazmalıyız hemen şimdi diye. Yani iklim ünlü meteorolog iklim bilimci Erik Holthaus'tan da bir alıntı var. İklim aciliyeti durumunda cesaret yalnızca bir seçim işi değildir. O aynı zamanda bir stratejidir, hayatta kalma stratejisi diyor Eric Holder. Evet, süreyi de bu şekilde doldurmuş olduk. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.